Bismillahirrahmanirrahim. 71. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah bir başka hakikatle bizleri uyarmak ve dikkatlerimizi toplamak istiyor. Toplamamızı istiyor. Ve Allah'u feddle ba'dakum ala ba'din firresni. Sizin bir kısmınızı bir diğer kısmınıza rızık hususunda üstün kıldı Cenab-ı Allah. Bu aynı zamanda onun alim ve kadir oluşunun yani her şeyi bilen ve her şeye kadir oluşunun bir başka göstergesidir. Az önce dersin nihayetine doğru dedik ki insan olarak birbirimize fiziksel açıdan ne kadar benzemiyorsak her birimizin mukadderatı hayatı ile ilgili ilahi takdirleri de birbirinden farklı ve ayrıdır. Cenab-ı Allah burada insan kaderinin bir kısmını teşkil eden rızka dikkatimizi çekiyor ve diyor ki Rızık hususunda kiminizi kiminize üstün kılan odur. Bunun belki insanın yapısı dolayısıyla insanı terbiye etmesi gereken ilk noktası, hatıra gelen ilk husus allah Alem rızık konusunda birbirinizi kıskanmayın mesajını vermek istemesidir. Çünkü kıskançlık insanı yücelten bir hal değildir. İnsanı alçaltan ruhen küçülten Karakter itibariyle zayıflatan ve insanı çeşitli şekillerde saldırganlaştıran ve hepsinden tehlikelisi olmak üzere Allah'a itiraz geliştiren, isyana götüren bir takım tutumların sebebidir. Kıskançlık şuurlu olarak yapıldığı takdirde farkında olursun veya olmasın her şeyden önce Allah'a itiraz mahiyetindedir. Biz burada insanlara birileri size zulmetseler de sesinizi çıkarmayın Allah onları üstün kılmıştır. Birileri size sömürse de onlar sizi sömürse de onlara... Karşı çıkmayın anlamında bir kıskanmamaktan bahsetmiyoruz. Bunu ortaçağ dönemleri boyunca tahrif edilmiş Hıristiyanlık Hıristiyanlara söyledi. Onun için de Karl Marx'ın ifadesiyle din gerçek manada halkların afyonu oldu. İslam haşa kadere imanı ve kadere imanın bir parçası olan bu ayet-i kerimenin dile getirdiği rızık bakımından üstünlüğü bir afyon olarak kullanan veya takdim eden bir din değildir. Aksine olur ya bazı hallerde iki kişi aynı kulvarda koşar. Aynı şartlarda çalışır. Ticaret yapar mesela. Fakat Cenab-ı Allah her birisine rızkını farklı ihsan eder. Rızık ile kazancı da birbirine karıştırmamak lazım. Kazanç ayrıdır. Bazen aynı derecedeki, aynı bilmem ne deki kademedeki memurlar aynı maaşı alırlar. Aynı maaşı alırlar. Fakat birisi ondan arttırabiliyor... İktisatlı kullanır, tedbirli kullanır Her neyse Veya harcama kapıları azdır Öbürün ise harcama kapıları Çoktur, birisi artırırken Öbürü açık verebiliyor Durum her ne olursa olsun Rızık Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Tabiriyle Rızkın diyor Giyinip Eskittiğin Yiyip tükettiğindir. Peygamber aleyhissalatü rızkı tarifi bu. Giyip eskittiğin yiyip tükettiğindir. Diyor. Bir de buradaki rızkın bir manası insanın eline geçen kısmeti, nasibi manası da var. E gerçekten de Cenab-ı Allah Herkesin kazanç yollarını, rızık sebeplerini, sebepler neticesinde elde ettiği sonuçları vesaire farklı kılmıştır. Niçin? Bunun pek çok hikmetleri var. İleride belki inşallah fırsat olur da gelirsek, nasip olur da gelirsek, Zuhruh Suresi'nde Allahü Teala'nın insanlar arasında özellikle, ekonomik ve sosyal bakımdan farklılıkları takdir ediş hikmetine bir temas vardır. Belki orada oraya nasip olur gelirsek ve yine orada o konuda hazırlığımız olursa bundan bir miktar bahsederiz. Fakat burada bizi ilgilendiren kısım önceki ayetin sonu ile burada anlatılanların irtibatıdır. Allah her şeyi bilendir ve her şeye kadir olandır. Dolayısıyla onun kimimizi kimimizden hızıkta farklı ve üstün kılması da onun alim ve kadir oluşunun bir nesidir? Tecellisidir, bir dünya hayatında vakasında görülmesi, yansımasıdır. Ama ayet-i kerime devamında, bağlamında bunu bir başka gerçeğe, insanlar arasındaki bir vakaya temas etmek için bir hazırlayıcı ifade olarak zikrediyor. Diyor ki, yani biz insanlara bir ayna daha tutuluyor burada. Diyor ki, "Femel zinefudzilu biradir ızqim ala ma mleket Kendilerine rızık bakımından üstünlük verilmiş olanlar. Ellerinin altındaki kölelere rızıklarının bir kısmını tutup vermiyorlar. Bir toplum vakıasını dile getiriyor ayet-i kerime. İslam'dan önceki veya gayri Müslim toplumlardaki cimri elindekinde başkasının hakkının olduğuna inanmayan Elindeki malı başkalarını daha da sömürmek için bir güç bir silah olarak kullanan ifadelerindeyse sömürücü bugünkü tabiriyle son derece açgözlü kapitalist ruhlu bir insan tipi. 14 asır önce de vardı bu insan günümüzde de var. Tekamül mekamül hikayeti Aynı şartlarla, aynı terbiyeyle insanlar birbirlerine yakın tepkiler gösterirler. İslam öncesi cahiliye insanı da İslam terbiyesinden mahrumdu. Onun için eline geçirdiği serveti kendi tekeline alır. Başkasının bunda hakkının olduğunu kabul etmez. Türkçedeki tabiriyle zırnık koklatmazdı başkasına. Gerekirse o malı, o servetini başkasını sömürmek için bir güç haline getirir, bir silaha dönüştürür ve başkasını ezmek için bir kamçı gibi kullanırdı, mazlumların sırtında şaklatırdı. Günümüz kapitalist ve emperyalist kafil ve zalim mantığı da aynıdır. Hatta vahşette daha da ileriydi. 14 asır öncesi cahiliyesi insanı sömürü tekniklerini, başkalarının kanlarını emme tekniklerini günümüzdeki sömürücü insanlar ve zihniyetler ve ideolojiler kadar geliştirememişti. İşlerin bu kadar teknini ve çeşidini bilmiyorlardı. Diyor ki ayet-i kerime, siz kendi halinize bırakılırsanız, yani kendi materyalizminizle baş başa kalırsanız, sahip olduğunuz imkanları hiçbir zaman elinizin altında köle muamelesi yaptığınız kimselere verip de onlar da biraz kendilerine gelsin yapmasın. Niçin? Çünkü Şöyle bir güçlendirirsem bana karşı durur diyor. Zihniyet bu. Zihniyet bu. Afrika niye asla mahkum ediliyor? Afrika'nın serümeti kendisine yetmez mi? Yeter de artar bile. Yeraltı zenginlikleri o kadar çok ki. Kendileri bazen bilmiyorlar nelere sahip olduklarını ama onları sömürenler biliyor. Uzak Doğu dedikleri, İran'dan ötesi gerçekten bu kadar fakir kalmaya mahkum olacak kadar çaresiz ve Allahü Teala onları zenginlik ve servet sahibi olmayarak mı bıraktı? Ona mı mahkum etti? Yoksa 300 yıldır en koyu, en gaddar şekliyle başlayan daha fazla hatta İngiliz emperyalizmi başta olmak üzere İngiliz'inden Hollanda'sına kadar. Yahu Türkiye. Sömürdükleri yetmediği gibi dinlerini de değiştirdi. Dinlerini de değiştirdiler. Filipinlerde Hristiyanlık ne arıyordu? Orada ya Totemizm ve Putperestlik veya Budizm vardı. Ya başka oranın mahalli dinleri. Ya da İslam vardı. Başka bir şey yoktu. Bu budur. Dinlerini de değiştirdiler insanlar. İngilizler Hindistan'a ayak basıncaya kadar... Budistlerle Müslümanlar arasında kavga görülmemiştir. Birbirlerini öldürmek kesmek görülmemiştir. Onun için köleler batı zihniyetinde demeyeceğim. Batı dahil bütün cahil zihniyetlerde insan kabul edilmez ve aç bırakılmaya mahkûldür. Roma'da da böyleydi. Efendime söyleyeyim bugünkü Batı Uygarlığının en temel referansı Yunan kültüründe de direkte de, de böyleydi. İslam'ın dışındaki efendime söyleyeyim Hindistan'a kadar giden dünyada da böyleydi. Sınıf ve kast anlayışı insanları ikiye bölmüştü. Ezen ve ezilen. Bitti. Üçüncü bir sınıf yok. Ve o zamanın dinleri, batıl dinleri buna razı olun telkinlerini yapıyordu. Tamam mı? Budizm'den, Kofiçanizm'den tutunuz, Hristiyanlığa varıncaya kadar. İşte bu dinler gerçekten afyoldur. İslam haşa. Çünkü İslam bir evvela kölelere hitabı değiştiriyor. İşin başı bu. Kölelerinize, cariyelerinize kölem ve cariyem demeyin diyor Ali Sattı Oğlum, kızım diye hitap edin. Bu hitabın hem hitap eden... şuuru hem muhatabın şuuru üzerinde müstesna bir etkisi vardır. Siz çocuğum ve kızım diye hitap ettiğiniz bir insana, çocuğum ve kızım diye hitap ettiğiniz sürece, o hitabınızla muameleniz arasında eğer vicdanlı bir insansanız, tutarlı bir insansanız, hitabınızla tutum ve davranışlarınız arasında bir uyum sağlamak için kendi kendinize mücadele edersiniz. İsterseniz deneyin. Deneyin istersen. Farazan. Hani aramızda gençler var. Fırz meclisten dışarı. Yani nefistir. Hoşunuza giden faraza bir kıza kızım diye hitap edip bir anda ona bakışınız kalbinizden, içinizden doğru değişmeye başlar. Kendi kendinizden utanırsınız. Ben buna kızım dedim. Başka gözle bakamam dersiniz. Bu Yüce Rasul'ün insanı ne kadar iyi tanıdığını insanı ne kadar güzel yönlendirdiğini gösteriyor. Evvela buradan başlıyor. Kölelerinize kızım ve oğlum diye hitap edin diyor. Hitabını değiştirdiğin zaman bakışını da değiştirmek zorundasın. Ona ona kendi oğlun gibi, kendi kızın gibi davranmaya başlamam zorundasınız. Sonra ne diyor? Yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin. Onun için merhum Cevdet Paşa Nazarat Kitabında diyor ki, aslında diyor İslam'da köle edinmek insanın kendi kendisini köleleştirmesidir. Diyor. Çünkü o köleye kendin gibi mu mu mu mu mu mu mu muamele etmek zorundasın. Evladın gibi muamele etmek zorundasın. Ona haklar vermek zorundasın. Bunu söylüyor. Gerçekten doğru bir tespit. Zeki bir insan Ahmet Cevdet Paşa olayı iyi biliyor, iyi talil ediyor. İzahı da çok güzel. Kendini köleleştirmiş oluyorsun diyor. Aynen İslam böyle. Ben bir şey daha e, söylüyorum. Hepimizin bildiği bir şey. Bu dinin mensubu olarak biz kölelere çok şey borçluyuz. Nafi olmasaydı Abdullah bin Ömer'in ilmini biz nereden öğrenecektik? Değil mi? Abdullah bin Ömer en çok hadis rivayet eden ravilerden. İmam Malik ne diyor? İmam Şafii ne diyor? Malik, Nafi' ve İbn Ömer'den gelen rivayet altın zincirdir diyor. Bundan daha mükemmel bir rivayet zinciri olamaz İmam Malik'in, İmam Şafii'nin nazarında. E Nafi kim? Abdullah bin Ömer'in azatlısı. Kölesi? Ebu Hanife köle soyundan geliyor. Kölelerin bu dindeki hizmetleri o kadar büyük ki. Biz o köleleri hiçbir zaman aşağı göremiyoruz, görmüyoruz da. Aradan geçen bunca asra rağmen hala biz o kölelere teşekkür borcumuzun farkında oluyoruz. Ve onlara gerçekten rahmet okuyoruz Cenab-ı Allah'tan bize yaptıkları hizmetleri fazlasıyla mükafatlandırması için niyaz ediyoruz. Bu din kölelerden alim yetiştirdi. Bu din kölelerden kim, kim ne derse desin İslam nazarında en yüksek rütbe ilim rütbesidir. Çünkü ilim her şeyin başıdır. Alimler yetiştirdi. Kumandanlar yetiştirdi. Salih insanlar yetiştirdi. Abitler yetiştirdi. Ahlak abideleri yetiştirdi. İdareciler yetiştirdi. Komutanlar yetiştirdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam azatlık yölesi Zeydi komutan yapmakla yetinmedi. Oğlu Hüsame'yi de 18 yaşında komutan yaptı. Ebu Bekir'in ve Ömer'in olduğu bir orduya komutan yaptı hem de. Resulullah aleyhissalatü vesselam vefat ediyor. Bilal radıyallahu anh efendimize Medine dar geliyor. Gitmek istiyor. Hı. Ebu Bekir Resulullah'ın yadigarı diye bırakmak istemiyor. Gitme diyor. Hayır gideceğim diyor. Israr ediyor. Bilal diyor ki radıyallahu aleyhi Ey Ebu Bekir diyor. Beni kendin için azad ettinse kalırım. Allah için azat ettinse bırak gideyim diyor. Ya. Ebu Bekir ne des? Gidebilirsin diyor. Çünkü ben seni Allah için azat ettim. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın azat ettiği köleler kaç tane? Tam olarak bilinmiyor. Tek başına onu. Ne zaman beş para bulduysa işkence altındaki, zulüm altındaki gitmiştir bir köleyi satın almıştır. Hürriyetine kavuşturmuştur. <gülüyor> Ebu el Gifari Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği haberin bir mucize olarak, decellisi olarak kölesiyle beraber Rebeze köyünde misafirler geliyor, bakıyorlar ki Ebu Zerin üzerinde de belden aşağısını örten o zaman için işte izar deniyor. Kölesi üzerinde de bir izar, ama değerli kumaştan. Diyorlar ki misafirler Ebu Zerinde yalnız kaldıklarında, ya kölenin üzerindeki ve senin üzerindeki elbiseyi bir araya getirsen, sen onları kendine bir takım hulle diyor Arapçada, kendine bir hulle yapsan yani altlı üstlü bir elbise edinsen, ha? Köle neden biraz daha böyle ikinci kalite daha ucuz yollu bir izar alsan olmaz mı diyor. Hayır olmaz diyor. Niye? Çünkü Resulullah bize giydiğimizden kölelerimize de giydirmeyi, yediğimizden onlara da yedirmeyi emretti. Bunlar hayal değil. Bunlar yaşanmış vakalar. Ve bunların benzeri çok var. Çok var. Bir gün hadis üzerinde çalışmak isteyen bir delikanlı geldi. Bana dedi işte danışıyoruz. Adetleridir. Bir şey bildiğimizden veya şey ettiğimizden dolayı değil. Nasıl bir tez hazırlamamı düşünürsün veya söylersin dedi. Dedim biz sahabilerin Büyük sahabilerin rivayetlerini biliyoruz. Ashab-ı kiram arasındaki kölelerin de rivayetlerini iyi kötü biliyoruz ama tabiinin muhaddislerini yeteri kadar bilmiyoruz. Sen hiç olmasa bize böyle bir liste çıkart dedi. Tabiinin arasında kaç köle? hadis ilminin ve diğer İslami ilimlerin nakledilmesinde rol sahibi olmuş. Rol oynamış. Bu liseyi bize çıkartabilir misin dedim. Gözü kesmedi. Gözü kesmedi. Çünkü iyi bir tarama gerekir. Yani gerçekten haklı yani. Fakat önemli. Yani Müslümanlar bunları yapmış mı bilmiyorum ama yapmamışlarsa. Elbette kitaplarda dağınık olarak var. Fakat ashab-ı kiramın kölelerini ve kölelerin ilimdeki rolünü üç aşağı beş yukarı gerçekten biliyoruz. Bu onda yapılmış bildiğimiz kadarıyla çalışmaları var. Fakat tabi'in alimleri arasında ashab-ı kiramın işte az önce söylediğimiz <gülüyor> nafi gibi, şukran gibi ve benzeri he? ve daha başka hanım köleler var, cariyeler var şair kadınlar var, köle şairler var İlim kadınları yani ilim adamları biz adamı kadını şimdikilerin gibi böyle cinsel olarak değil cinsiyet olarak değil öyle bir şey gerek yok. İlim adamı denilmiş tabirdir artık ilimle uğraşan herkese ilim adamı denilebilir. Cinsiyet kastetmiyoruz ki burada. Şey değil. Çok var. Gerçekten çok var. Bunları ortaya çıkardığımız zaman şu anlaşılır. İşte İslam tarihindeki köleler kölelerin bu tarihte oynadıkları rol ve işte efendim ben söyleyeyim Amerika'da 19. asrın sonlarında Lincoln'un mu kimin bir köle bir çuval patates diyor bu kadar değeri bu Amerika'da köleliği yasaklayan yasalar Çıktığı zaman köleler tekrar geri gittiler açlıktan ya biz şey bilmiyoruz şey ettiler. İslam'da böyle değil ki köle desin efendisine kardeşim ben senden hürriyetimi satın almak istiyorum desin kabul etmek zorundadır. Nasip olursa Nur suresi gelince göreceğiz. Kölenin önü tıkalı değil İslam'da. Özel olarak hürzgünlüğüne kavuşması için kanun çıkarmaya da gerek yok. Öne açık. Kaldığı zaten zaten Ahmet Cevdet Paşa'nın dediği gibi köle aslında Efendisinin kendisine köle etmiştir. Çünkü hukuku var. Hukuku var. Riayet edilmesi gereken. Edilmediği takdirde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisiyle muhatap olur. Ne diyor? Kölesinin bir organını kesenin biz de organını keseriz. Burnunu kesenin biz de burnunu keseriz. Sakın kölelerinize kaldırabileceklerinden fazla yük yüklemeyiniz. Yüklerseniz onlara yardımcı olmanız diyor. Var mı bunun ötesi? Köleyi hır bir insan gibi hukuken eşitliyor. Yapamazsınız diyor. Dolayısıyla Burada ayet-i kerimede bahsedilen Bu esileyle tabi doğru konudan konu köle Hukuku vesaire köleyle alakalı açıklamalar değil Dolayısıyla böyle bir eskilerin tabiriyle istitrat yaptık Yedilerin tabiriyle parantez açtık Böyle uzunca bir parantez oldu Tekrar kendimizi daha doğrusu konuyu toparlayacak olursak Ayet-i kerime kendi bağlamı içerisinde diyor ki kendileri rızıkları itibariyle üstün kılınanlar birbirlerine eşit olacakları şekilde kölelerine rızıklarını geri vermezler. Yani ellerindeki serveti geri vermezler. Niçin? Dediğim gibi ruh aynı. Çünkü kölelerinin güçlenmesini istemezler. Köleleri güçlenirse onları sömüremeyecekler. Budur. Ha, Roma'da kölelerin fiziksel olarak güçlü olmaları istenirdi. Niye? Çünkü güçlü köleler onları eğlendiriyordu. Ya, ya birbirlerini öldürtüyorlardı veya vahşi hayvanlara parçalatıyorlardı. Arenalarda da başta krallar, kraliçeler ve kral ailesi aristokratlar olmak üzere hepsi hayvani bir zevkle, vahşi bir zevkle onları seyredebiliyorlardı. Köle köleyi Kolezyum'da olupları seyredenlerin işaretiyle bağlı olarak ya hayatta bırakıyor ya öldürüyor. Müslüman olarak bizim tarihimizden utanacak, sıkılacak bir tarafımız yok. Çünkü İslam tarihi yüceltir. Müslümanların tarihinde Yanlışlıklar var ama yanlışlıklar İslam'ın değil. İslam'dan sapan veya İslam'ın gereğini yerine getirmeyen insanımızındır. Müslümanlarındır. Bu budur. Bunu da kısaca belirtilemiş olduk. Peki, Efe bi nimetillahi yechadun Onlar bu şekilde sahip oldukları nimetlerden başkalarını yararlandırmayıp cimrilik gösterirken bu göster cimriliklerinin bir manası şu, ef bunnemetullah'ı inkar ediyorlar. Yoksa bunlar Allah'ın nimetini bile bile inkar mı ediyorlar? Yani sahip olduğu nimetlerden cimrilik ederek başkalarını yararlandırmıyorsan sen Allah'a karşı bankörlük ediyorsun demektir. Şükür çok malın var mülkün var elhamdülillah çok malın var mülkün var diye kalmakla olmaz. Yok öyle bir şey. Şükür nimetin cinsindendir. Mala mülke mi sahipsin? O mal mülke ihtiyacı olanları ondan yararlandıracaksın, sıkıntılarını gidereceksin. O zaman Allah'ın mal nimetine şükretmiş olursun. Yoksa Cenab-ı Allah zekatı niye farz kılsın? Niye sadaka verindesin? Niye köle azad edindesin? Olur mu? Niye Cenab-ı Allah açlığın yaygın olduğu bir günde muhtaç olana yemek yedirenleri övsün? <Gülüyor> Dini yalanlayan kimsenin alametlerinden araitellezide yetimi yoksulu şiddetle iten kimseyi olarak göstersin ondan bahsetsin. <gülüyor> Sahip olduğumuz nimet neyse o nimetten mahrum olanları istifade ettirmenin yollarını imkanlarımızın en ileri derecesinde aramamız lazım. O zaman o nimete şükretmiş olursunuz. Şükretmiş oluruz. Siz şükrederseniz Allahü Teala da size şükreder. Çünkü Allah gafurdur ve şekurdur. Ne demek? İyilik yapana iyiliğinin karşılığını fazlasıyla verendir. Kat kat fazlasıyla. Birden ona ondan yedi e yedi yüzden Allah'ın Allah'tan başkasını bilemeyeceği kadar kat kat fazlasına kadar. Teşekkür ve infak ifade yerindeyse infak etmeye kalkışmak Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak demektir. Sahat derecesini şu anda bilmiyorum, emin değilim. Bir hadis rivayet edilir. Muhtemelen çok sahih değil. Zayıf belki ama anlamı üzerinde duracağımız için söyleyebiliriz. تَخَلَّقُوا بِأَحْلَاقِ اللّٰهِ diyor. Allah'ın ahlakı ile ahlaklanır. Yani Allah körlük etmez haşa. Sizden de Allah iyiliklere iyilikle karşılık verir. Siz de iyilikle karşılık verin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor biliyor musunuz? İyiliğin boyutunu anlamak için. Malınız insanları memnun etmek için ne kadar çok olursa olsun yetmez. Ama kardeşinizin yüzüne gülümsemeniz de bir sadakadır diyor. Allahu Akbar. Şu dindeki güzelliğe bakın. Ben sadaka veremiyorum diyemez kimse. İsterse cebinde beş kuruş olmasın. Kardeşini Allah için gülümse alsana sadaka sevabı. Tabi bunun toplumdaki güzel etkileri, gülümseyenin, Allah için gülümseyenin ruhunun yücelmesi, muhatabın bu gülümsemeyi gören insanın kendisine gülümseyen kardeşine kalbinde güzel duygular uyanması vesaire, Bunun psikolojik etkileri, ruhsal etkileri falan o apayrı bir hadise. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam ifade yerindeyse, hani çok mahir ressamlar, bir iki resim daha bir iki fırça darbesiyle mükemmel bir resim çıkartırlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam da teşbihte hata olmaz derler ya benzetmeyecek olursak bir iki kelimeyle öyle bir toplum karesi çiziyor ki öyle muhteşem bir tablo çıkartıyor ki bunu yaşamak lazım. Yaşadığınız zaman anlıyorsunuz. Ve İslam işte bu şekilde müminin sahip olduğu nimetleri kendi tekeline almamasını öğretiyor. Gülümsemek de bizim sahip olduğumuz bir servettir. Ve Yüce Resul bunu başkalarına bağışlayın diyor. Sadakadır diyor. Ve tebessümuke fî veci ehîke sadakadır. Aleyhisselatü vesselam. Kardeşinin yüzüne gülümsemen bir sadaka. İşte yüce Rabbimizin ahlakıyla ahlaklanmak bu. Rabbimiz güzeldir ve her güzeli sever. Bu hadis-i şeriftir. İnne Allah'a cemilun yuhibbul cemal Güzellikten bahsetmişken bakın ne kadar İslam'ın anlayışı diyor ki İnne Allah'a ketabel ihsane ala kulli şey hadi şerif Cenab-ı Allah her şeyi güzel yapmayı her bir işin üzerine yazmıştır. Yani fars ketebe fars kıldı demek. Bunun için diyor, فَاِذَا قَتَلْتُمْ فَاَحْسِنُ الْقِتْلَةِ وَاِذَا ذَبَحْتُمْ فَاَحْسِنُ الذِّبْحَةِ وَالْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَالْيُرِعْذَ بِحَتَةً Allah güzelliği, güzel muameleyi her bir şeye farz olarak yazdı. Bunun ötesi olmaz ki. Gerçekten. Yani. Güzellik üzerine tarih boyunca bu kadar insanlar bu kadar çok şeyler yazmış. Ben sanmam ki bunun ötesinde demeyeceğim. Bu seviyeye yaklaşan bir felsefe, bir anlayış, bir yazı, bir söz bulursun. Allah güzel muameleyi, güzel davranmayı her şeyin üzerine farz kıldı. Her şeyde bitti. Ve en güzel olmayabilen işleri örnek verdi. Hadiste. Binaenaleyh diyor. Öldürecek olursanız şer'i bir gerekçeyle tabi. Güzel öldür. Allah, Allah. Bu söz öyle bir dünyada söyleniyor ki hasım savaşta veya kan davasında hasmını öldürdüğü zaman Hamza radıyallahu an efendimize yaptıkları gibi vücudunu, karnını deşer, azaların organlarını keserlerdi. Böyle bir dönemde söyleniyor bu söz. Kıymetini bilmek lazım. فَاِذَا قَتَلْتُمْ فَاَحْسِنُ الْقِتْلَةِ diyor. Bu sebeple öldürdüğünüz zaman en güzel şekliyle öldüründür. Savaşabilirsiniz. Savaşta insan öldürmek durumunda kalabilirsiniz. Ama bu öldürmeyi güzel yapınır. Bunun ötesi olmaz ki. Ve izâ zabahtun fe ahsinu zibha Allah'ın helal kıldığı hayvanı boğazladığınız zaman güzel boğazladığınızda Bıçağınızı güzel bileyin ve kestiğiniz hayvanı rahatlatın diyor. Onun için başka yerlerde bilmiyorum ama Anadolu kültüründe maalesef son zamanlarda unutuldu her dedense kurbanlık hayvanın gözleri en güzel şekilde bağlamardı. Niçin? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Birisini görüyor, hayvanın önünde bıçağını biliyor. Kızarak ne yapıyorsun diyor. Bu zamanla hayvanı iki defa mı öldürmek istiyorsun? Şu merhabete dikkat ediniz. İslam insanı böyle yüceltiyor. Ruhunu o kadar şeffaflaştırıyor. Bir hayvanın duygularına saygı gösterecek mertebeye bizleri yükseldiyor. O hayvanın iç dünyasını tahrip edemezsin diyor. Onu üzemezsin diyor. Böyle bir dine su olduğumuz için Cenab-ı Allah'a hamdü Allah olsun. Böyle bir peygambere mensup olduğumuz için Cenab-ı Allah'a musselam. Allah Cenab-ı Allah onun yolundan ayırmasın. Amin. O ince ruhlu peygamber. Ne kadar hassas. Ne kadar duyarlı. Hani laflafı çekiyor diyor ya. Bir gün bir devenin yanına gidiyor Ayselatü Vesselam. Bu devenin sahibi kim diyor. Benim ya Resulallah diyor. Deven senden şikayet ediyor diyor. Ona fazla yük vuruyorsun diyor. Ya Resulallah diyor tövbe ettim bir daha yapmayacağım. Bitti. Deve. O deve haliyle o yüce Resulün demek ki merhametini hissediyor ve onun merhametine sınırıyor. Ya Ey insanlar diyor bu Allah'ın size emrinize vermiş olduğun bu hayvanları koltuk gibi kullanmayın. Allah Allah. Niye? Söylüyor hadisin devamında. Yolda her biriniz hayvanı üzerinde birbirinizi görürsünüz. Hayvanı durdurursunuz. Oturduğunuz halde birbirinizle sohbet eder durursunuz diyor. Koltuk gibi kullanmayın diyor bu hayvanları. Şu merhamete bak. Şu şefkate bak. Gerçekten alemlere rahmet. Ve ma erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn. Biz seni ancak alemlere rahmet olman üzere indirdik. Gönderdik. Gerçekten öyledir. Evet. Cenab-ı Allah yine insanın hilkatinden insanı yaratmasından bahsediyor. Diyor ki 72. ayet-i kerimede Vallahu ceale min enfusikum azvaca. Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı. Kendi nefislerinizden. Şimdi kadına bir İslam ikinci sınıf muamelesi yapmıştır diyenler utansın. İki, bu ayetlere rağmen kadınlara hak ettiği değeri vermeyen, kıymeti vermeyen Müslümanlar utansın. Burada ne erkeklere sizin nefsinizden diyor ne kadınlara hepimize hitap ediyor. Ve her birimiz kendi nefsimizdeniz. Kendi eşi, her birimizin eşi kendi nefsimizdendir diyor. Ayet-i Kerime'nin hitabı bu. Ve Allahü ceale lekum min enfusikum ezvaca. Allah sizin kendi öz nefislerinizden sizin için eşler yarattı. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Hayrukum, hayrukum li ahliyi. Ve ben hayirlikimli aile. Ahi özel olarak, yani öncelikle zevce anlamındadır. Sizin en hayırlınız zevcelerine hanımlarını hayırlı olanlardır. Ve aranızda ben hanımlarına en hayırlı olanınızım. diyor. Yani örnek olarak bana yet ben yeterim size diyor. Beni örnek almanız gerekmiyor mu diyor? Aleyhissalatullah. İşte ben. Böyleyim diyor. Çok daha ileri gidiyor Aleyhisselatü Vesselam bu konuda. Sakın ha biriniz diyor kölesini döver gibi hanımını dönmeye kalkışmasın. Sonra günün sonunda onunla aynı yatakta yatacak diyor. O zaman utanır diyor kendisinden utanması lazım diyor. Hayat etmesi lazım Bu düsturlar dururken kimse İslam'ın kadını küçük düşürdüğünü, haşa, ikinci sınıf insan gördüğünü söyleyemez. İslam'a zulümdür. Fakat Müslümanların bu zalimce iddiaları doğrularcasına hareket etmeleri iki defa zulümdür. Maazam. Ve devam ediyor. Niçin diyor? Ve ce'ale lekum min azwajikum benîne ve hafede. Allah Allah. Ve sizin için eşlerinizden oğullar ve torunlar yarattı. Çocuk sevgisi hayat boyu vazgeçilemez bir sevgidir. Fakat belli bir yaştan sonra ne kadın ne erkek... Çocuğa tahammül edemez. çocuk büyütemez. Bu bir vakadır. Ama Cenab-ı Allah insan fıtratında yaratmış olduğu bu çocuğa olan meyli ve sevgiyi ne yapıyor? Bırakmıyor. Karşılıksız bırakmıyor. Kendisi çocuk büyütemeyecek hale gelince Cenab-ı Allah ona torun nasip ediyor. Ve böylelikle Cenab-ı Allah üzerimizdeki lütuflarını hep sürdürüyor. Acaba ayet-i kerime biraz da çekirdek aileyi tavsiye etmeyen bir muhtevaya mı sahiptir? Bana öyle geliyor. Çekirdek aileden bu toplum hayır görmedi. Ben yani sizi söyleyeyim. Anne baba kendi işlerinde güçlerindeyken çocuklar kreşe gitmez diyor o zaman. Veya güya bakıcıların eline ve insafına daha doğrusu, eline değil insafına bırakılmazdı. Büyük anne, büyük baba dede veya nene çocuğa kendi öz annesinden, babasından daha geniş davranır. Çocuk da o yaşta zaten kendisine olabildiği kadar hürriyet tanıyan, kaş çatmayan kızmayan, bağırmayan kendisini bir şekilde önünü açan, sağlık, ruhen sağlıklı yetişmesi için de öyle, rahat büyümesi için de öyle, bir ortam ister. Çekirdek ailede anne baba bunu beceremiyor. Beceremedi tek Bir taraftan dört duvar sıkıştırıyor, öbür taraftan anne babanın stresli hali sıkıştırıyor, öbür taraftan, Hiçbir şefkat bağıyla bağlı bulunmayan, yalnızca aldığı ücrete bakan mürebbiyelerin veya kreşlerin bilmem nelerin insafına terk edilmiş çocuklar ondan sonra yarım öbür gün Türkiye'de, İstanbul'da şimdiden belki çoğaldı. Doktor muayene fazla psikiyatrist muayeneleri, muayenehaneleri veya psikoloji veya psikolojik tedavi merkezleri açılacak. Niye? Niye? İnsanın sağlığı küçükten beri bozuluyor onun için. Ayet-i Kerime'nin bu inceliği bana işte sosyolojide kullanılan büyük aile tabirini ayetin işaret ettiği bu ruha daha uygun olması, daha uygun olduğu izlenimini veriyorlar. Nitekim ben kendime bakıyorum, benim gibilere bakıyorum. Biz nispeten büyük bir ailedeyiz işte bizim gibiler. Acaba o zaman mı böyle hastalık yoktu, bu hastalıklar yedim bir zuhur etti. Yoksa şartlar gereğin mi ortaya çıkar. Galiba ikincisi daha doğrudur. Sağlıklı olmayan şartlar elbette sağlıksız nesillerin ortaya çıkmasına sebep olur. Ve devam ediyor. Bakın işte evlat ve torun özel bir rızıktır. Ondan sonra devam ediyor. Ve minet tayibat. Hala rızık bahsindi ayet-i kerime. Daha daha önceki geçen derslerimizde görüp geldiğimiz ayetlerden. Yani Ortak nokta o. Oradan birisi tayyibat Ve üstelik size yiyecek ve içecek kabilinden hoş, helal, temiz şeyler de rızıklandırdı. Rızık verdi. Peki Efe bil batıl Bu kafirler batıl olana iman mı edip وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ Allah'ı يَكْفُرُونَ Ve Allah'ın nimetine onlar nankörlük mü ediyorlar diyor. Allah'ın bunca nimeti bizi nereye yönlendirmesi gerekiyor? Allah'a itaate, Allah'a şükre, Allah'a şükür. Bunun bir göstergesi veya en önemli göstergesi Allah'a itaat ve ubudiyettir. Ona hamdü senada bulunmaktır. Ne diyoruz Fatiha'ya başlayınca? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ubudiyetimizle Allah'a şükrediyoruz böylelikle. Ne diyoruz? Rükudan kalkınca? Semihallahu limel hamide. Çünkü rükudan kalkış bizim kendi ayaklarımızla Allah'ın nimetiyle doğruluşumuzu Allah'ın nimetleri sayesinde varlığımızı gösteriyor, sembolize ediyor, onu ifade ediyor. Onun için Allah'a bize verdiği bu varlık, bize verdiği bu imkanlardan ötürü hamd ediyoruz ve diyoruz ki Rabbim bizim bu hamdimizi duymuştur. Yani bu dua mesabesindeki hamdimizi kabul buyurmuştur. Onun için Allah'a itaatin, Allah'a imanın birinci göstergesi ubudiyettir. Ona şükrün göstergesi, umudiyettir, ona itaattir. Onun için hemen arkasından ve onlar yoksa Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar diye e, Arapçadaki ifadesiyle inkari istifham soruyor. Ne demek? Yani böyle yapmamalılar. Bu sorunun manası bu. Onlar batıla iman edip Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Bunu yapmamalılar diye Soruyor ve böylelikle olması gerekeni de irşad ediyor. Cenab-ı Allah bizleri razı olmadığı hallerden, hareketlerden gerek günlük hayatımızda gerek deruni manevi hayatımızda fikri ve ahlaki davranış ve tutumlarımızda Duruşlarımızda, hal ve hareketlerimizde razı olmayacağı bütün durumlardan bizleri muhafaza buyursun. Bizde razı olmadığı ne kadar hal varsa ölümden önce onlardan arınıp tövbe etmeyi, nasip ve müyesser eylesin. Bizleri razı olacağı kullarının arasına katsın. Ümmet-i İslam'ın kanıyan birçok yarası var. Az önce bahsettiğimiz cehalet, sömürü, savaşlar, kan dökülmeler vesaireler. Hatta İslam adına hainlerle, zalimlerle, İslam düşmanlarıyla işbirliği yapacak kadar gafil pozisyonlara düşenler bile var. İslam adına üstelik bazı Allah. Rabbimiz bizleri Müslümana ve İslam'a layık olmayan, yakışmayan hal ve hareketlerden muhafaza buyursun. Ah. Dertlerimize derman lütfetsin. Amin. Bizleri içinde bulunduğumuz bu sıkıntılı hallerden korunmak için gerekli cehd, gayret, azim, sabır ve sebata sahip eylesin. Amin. Sahip olmamız gereken her türlü özellikle, güzelliklerle bizleri donatsın. Onlarla donanmayı bizlere müyesser kılsın inşallah. Cenab-ı rahmet ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Amin.